''Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir.'' İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir.''